2012 numaralı konu, Hz. Ebu Bekir'in bu hususta Am bin As'a gönderdiği mektup, Hz. Ebu Bekir, Am bin As'a gönderdiği mektubunda şöyle diyordu, selam üzerine olsun, gönderdiğin mektubu aldım, Rumların bir takım askeri hazırlıklar yaptığını yazıyorsun, şunu bil ki, Allah Teala bize, peygamberiyle beraber savaşırken çokluğumuzdan veya silahlarımızın üstünlüğünden ötürü zafer vermiyordu, biz Hazreti Peygamber ile beraber savaşırken yanımızda sadece iki at vardı, develere de sırayla binerdik, Uhud günü Hazreti Peygamber ile beraberdik, bizim sadece bir atımız vardı, o ata da Hazreti Peygamber binerdi, böyle olduğu halde Allah bizi destekler ve yardım ederdi, ey am, şunu bil ki, Allah Teala'ya en fazla itaat eden, günahlardan en fazla nefret eden kimsedir. Öyleyse Allah'a itaat et ve arkadaşlarına da Allah'a itaat etmelerini tavsiye et.